ve Özdeş Özbay Herkese merhabalar bir iklim için programı daha başladı Ben deniz Ömer Madra ben yücudan Sönmez. Ben Özdeş Özbay ve destekçimiz Ayhan Çelik'e de teşekkür ederek başlayalım. Evet, özellikle de bugün tabi iklim konusunda ve çevre ekoloji konusunda bu yeni yayınlanmış olan, dün açıklanmış olan Altılı Masa programından bahsetmekte çok yarar olabilir. Biraz açık gazetede de sabahleyin bahsettik. Yani Millet İttifakı diye adlandırılan CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisinden oluşan ortak politikalar, partiler ortak mutabakat metnini açıkladılar. 9 ana maddede var işte onları saymaya lüzum yok. 9 ana madde içinde aslında çevre yer almıyor. Bir kere birincisi bu. Yanlış okumuyorum değil mi? Yok tabii. Özdeş. Yani Yok, hayır. Çok önemli şeyler var. Ama bilim, RG'de var. Sektörel politikalar var. Eğitim ve öğretim, sosyal politika, dış politika filan. Ama belki de yeterince vurgulayamadık ama çeşitli programlarımızda 25 küsür senedir iklim ve çevre ekoloji meselesi en temel ana maddeler arasında yer alan belki de birinci olması gerekiyor yani hukuk adalet ve e, özgürlükten sonra herhalde yani çünkü onlar evet, şöyle olarak... e, tanımlanmış sektörel politikalar diye bir başlık var onun altında tarım sanayi teknoloji savunma sanayi lojistik falan filan diye gidiyor turizm şu bu ondan sonra <gülüyor> iklim değişikliği doğa hakları ve çevre hayvan hakları Ormanlar su yönetimi kentleşme diye gidiyor sektörel diye. Evet bir hiyerarşik sıralamada problem olduğunu söyleyebiliriz illa eleştirmek için söylemiyorum ama ciddi bir e, metodoloji sorunu bahsedebiliriz diye de düşünmüyor değilim doğrusu. Bir de. Bir, bir de tabii şeyden bahsetmek lazım Ömer abi. Bir mantık problemi de var burada. Şöyle bir mantık problemi var. O dokuz maddenin ilki çevre olmak durumundaydı. Yani adaletten de önce, özgürlükten de önce, haktan, hukuktan da önce, işte Türkiye'nin şu andaki öncelikli problemleri neyse bunların hepsinin önünde çevre olmalıydı. Çünkü adaleti en temelde Herkesi yaşanılabilir bir çevre sunarak sağlayabilirsiniz. Yani bunu sağlamadığınız sürece gerçekten hiçbir şekilde adaleti sağlamak mümkün değil. Şimdi şöyle düşünün. Siz istediğiniz hukuku, istediğiniz yasayı, istediğiniz ölçekte, istediğiniz özgürlükte, istediğiniz şekilde çıkarın. Ee, mükemmel olsun, mükemmelin mükemmeli olsun hatta. Ama Gebze'deki insan zehir soluyorsa burada bir adalet yok maalesef. Evet yani Guterres'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres insanlığın büyük kesimi için ölüm fermanı olarak niteledi daha yeni yani bu iklim krizi meselesini ve bu dünyadaki en önde gelen iklim aktivistlerinden, iklim adaleti aktivistlerinden biri olan Greta Thunberg pandemiden yararlanarak pandeminin verdiği aradan yararlanarak çıkardığı devasa kitapta iklim kitabında da net olarak ortaya koyuyordu bu meseleyi yani bu dünyadaki en önemli hikayedir iklim krizi ve krize kriz demediğimiz sürece hiçbir şey yapamayız ve mümkün olduğu kadar sesimiz nereye kadar götürürse oraya kadar taşımak zorundayız ve hatta sesimizin gittiği yerin ötesine de konuşmalıyız işte kitaplarda makalelerde şeylerde Filmlerde, şarkılarda, kahvaltı masalarında, öğle yemeklerinde, aile toplantılarda, asansörde, otobüs duraklarında ve işte bütün alışveriş merkezinde, girdiğimiz her yerde, okullarda, şirketlerin yönetim kurulunda ve tabii ki havalimanlarında, jimnastikhanelerde, barlarda, tarlalarda, depolarda fabrika şeylerinde toplantı yerlerinde bir sendika merkezlerinde politika merkezlerinde politika için yapılan konferanslarda futbol maçlarında işte okullarda anaokullarında hastanelerde otomobil tamirhanelerinde Instagram'da TikTok'ta ve akşam haberlerinde televizyonda işte tozlu çevre yollarında sokaklarda, şehirlerde ve kasabalarda. Yani bu hikayeyi anlatmazsak ve sonucu da değiştiremezsek hep demeye getiriyor. Ve bunun en önemli tartışılması gereken yerde işte bir ülkede seçime gidilirken özellikle de dünyanın gidişatı konusunda herkesin bütün varlıkların, canlı hayvanların, bitkilerin de senin de dediğin gibi yani bütün hayatını ilgilendirecek milyonlarca belki milyarlara varan sayıda insanın da ve hayvanın bitkinin de sular altında kalıp ya da kuraklıktan gitmesi, susuzluktan gitmesi çeşitli sebeplerle konuşulurken bunun sektörel politikalar içinde yer alıyor olması bence oldukça e, sakat bir anlayış yani. Bir de şunu da ben oldum olası anlamamışımdır. Şimdi biz de burada programımızda zaman zaman dile getiriyoruz. Türkiye'de de sık sık özellikle iklim konusunda, çevre konusunda kamuoyu araştırmaları yapıyor. Biz de bunları anlatıyoruz da burada. Türkiye'de bu konudaki farkındalık yüzde seksenler civarında çıkıyor insanların gündeminde. Öte yandan e, gençlere bakıyoruz. E, dünyada artık. Gençler iklim endişesi nedeniyle evlenmemek, idealindeki, hayalindeki mesleği yapmamak, çocuk yapmamak gibi bir takım eğilimler gösteriyor ve aslında bu, bu, bu, bu artan problemler nasıl çözülür diye düşünülürken Türkiye'de de bu böyle. Bir sürü gençlerle konuşuyoruz, ediyoruz. Onlarda da böyle bir karamsarlık var. Eko anksiyete dediğimiz şey doğaya karşı işlenen suçlar var ve biz bunları görüyoruz ve hiçbir şey yapamıyoruz ve bu konuyla ilgili de sağlığımız bozuluyor Yani bu kadar aslında hayatın içindeyken toplumun bu kadar geniş kesimleri tarafından bir şekilde yaşanıyorken e, yine toplumun geniş kesmini temsil ettiğini iddia eden siyasi partilerin gündeminde çevre konusunun çok tali bir konu olarak yer almasını bir türlü anlayamamışımdır ben mesela. Evet yani şimdi şöyle aslında çok da büyük haksızlık yapmak kaygısını da taşıyorum tabii ama yani Altılı Masa programında işte Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı kuracağız. Yeniden yapılandıracağız bakanlığı. İşte iklim kanunu çıkartılacak. E, ilgili düzenlemeleri bu kanuna uyumlu hale getireceğiz diyor. İklim özel elçisi atacağız diyor ayrıntılarını yazmıyor bilmiyoruz işte Paris İklim Anlaşması'nın hedef ve gerekliliklerini yerine getireceğiz anlaşma ilkeleri doğrultusunda 2050 yılı net sıfır karbon emisyonu hedefi koyacağız diyor ki 2050 iyi bir tarih olarak nitelendirilebilir İşte yeşil dönüşümü destekleyecek bir iklim bankası kuracağız diyor <gülüyor> müstakil ve uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu olarak ama bir yandan da işte e, Avrupa topluluğunun sınırda karbon düzenleme mekanizması düzenlemeleri sonucu gümrük birliği çerçevesinde müzakere edeceğiz. Türkiye'nin aleyhine oluşan durumu karbon fiyatlama sistemlerini hayata geçirip etkin ihracatçı firmaların Türkiye dışında vergi ödemesinin önüne geçeceğiz gibi şeyler var. Yani net sıfır emisyon hedeflerini tutturmak için de belli bir program dahilinde onun en kısa sürede kömürden çıkacağız diyor. İşte 2050'ye hemen... çekmişler ama. 2053 Türkiye'nin net sıfır evet, hedefi. 20... 2050'ye çekmişler. 3 yıl önceye çekmişler. Şimdi işte Glasgow'da COP26'da onayladığımız 2030'a kadar ormansızlaşmayı tersine çevirme ve sona erdirme tahidinin gereklerini yerine getireceğiz diye birçok şey var. Yani Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satarak elde edilen gelirle alınacak yangın söndürme uçaklarından finan bahsediyor. Fakat şimdi şu sorun var bir su kanunu derhal çıkartacağız. Tüm Türkiye'de musluk suyunu içilebilir hale getireceğiz. Bu önemliymiş bu. Evet. Su ayak izi hesaplamalarınıza dikkate alan projeleri destekleyeceğiz diyor. Atık su arıtma tesislerinin yapılmasını sağlayacağız. Falan. Şimdi yalnız bu ana hedeflerin bir kere iki metodolojik sorun var gibi geliyor bana ne dersiniz bilmiyorum. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz gibi ana şeyde yer almıyor olması. Ana ilkelerde en önemli hukuk, adalet ve yargı meselesinin dışı, yani onun bile önünde bu krize kriz demek meselesi. Ama onun dışında bu vaat edilen şeyler işte iklim kanunu, iklim özel elçisi, iklim bankası kurulması bilen şey, hepsi herhalde önemlidir üzerinde düşünmek için biraz çalışmak lazım. Ama yani iklim krizi lafının bile neredeyse hiç ve laf olsun diye diye düşündüğüm bir şekilde iki yerde geçiyor görebildiğim kadarıyla. İşte 30, 39. sayfada bu mutabakat metninde. Ama onun dışında mesela bel, başlıca sorun bütün bu iklim krizinin Yaşanmasındaki temel sorun fosil yakıtların yakılması yani başta petrol olmak üzere kömür ve gaz yakılması fosil yakıt kelimesi sıfır geçiyor bütün metinde ve bir de buna karşılık mesela e, petrolden e, doğal gaz deniyor 17 kere geçiyor ve işte e, fiyatlandırma meselesi Türkiye'nin merkez haline getirilmesi ruh doğalgazının nakli aranması yatırım depolaması ticaret merkezi gibi şeyler var gazdan hiç vazgeçmek yok yani o aynı şekilde petrolden de öyle yani petrolün de depolama ticaret merkezi olması boru hatları yeni boru hatları sayı ve kapasite artırılmasından bahsediliyor 130, bir organize petrol e, merkezi, sanayi merkezinden bahsediliyor sayfa 130'da. Rafinerilerden, petrokimya tesislerinden ve metal arama, maden arama meseleleri var. Madenciliğe ayrı bir yer açılmış. Çok ayrı bir e, sayfadan bahsediyoruz 131. sayfada. Ve Türkiye'nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına hız verecek ve sektörün milli gelirdeki payını artırmaktan bahsediliyor ama bu madenler arasında işte e, kömür, petrol falan var. Bir yandan kömürden vazgeçilecek en kısa sürede çıkıştan bahsediliyor sayfa 30'da. Ondan sonra da yerli kömür ve lignit kazanımlarından bahsediliyor sayfa 100 bakayım 122 alınıyorsa arama faaliyetlerine hız verilmesi, destek verilmesi 131'de. Başta kömür olmak üzere en ilginç noktalardan bir tanesi benim gözüme çarpan havza madenciliği diyor 132. sayfada. Yani başta kömür üretimi olmak üzere havza madenciliği uygulamasına geçeceğiz diyor. Bunca yıldır sen de yücel uğraşıyorsun bu işte nedir bu havza madenciliği diye sorabiliriz. Bir de soda külü konusunda Ülkemizin dünyada söz sahibi ülke haline gelmesi için gerekli teşvikleri vereceğiz diyor. Şimdi yani bütün bunlarda sözü edilen e, hedefler iklim kanunu özel elçisi Paris iklim anlaşması hedefleri net sıfır karbon emisyonu ve yeşil dönüşümden bahsedilirken yenilenebilir enerjiden hiç bahsedilmemesi yani rüzgar enerjisinden mesela tüm alternatifler arasında değerlendirilecektir diye bir kere geçiyor ee, güneş enerjisinden de bir kere geçiyor hatta yarım kere öyle, laf olsun diye geçebilir fosil yakıt sözcükleri sıfır kere geçiyor rüzgar enerjisinden öyle işte yenilenebilir enerjiden birkaç defa geçiyor ama mesela aynı cümleler tekrarlanıyor ve plastik tek kullanımı yasaklanmasından düşünülüyor diyor o da. İki kere geçiyor. büyük Sedat Gündoğlu ile yaptığımız kitabı üzerine yaptığımız şeyden öğrendiğimiz gibi plastiğin tam bir faciaya dönüşmesi durumu söz konusuyken dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük etkileri. Yani böyle bir ciddi metodolojik sorun var gibi geliyor bana. Türkiye'deki çevre problemlerinin en ciddi sorunu da budur zaten aslında Ömer abi. Yani çevre konusunu önemsemiş gibi gösterip her yere biraz çevre sokuşturmak gibi aslında çevreye zarar veren bir şeydir. Ee, Lafola olaberi gere e, söylenen şeylerdir ve zaten hepsi yazılmıştır ve söylenmiştir bunların yani problem zaten olaya bütüncül yaklaşamamakta yani çevreyi önemsiyorum deyip şimdi maden aramalarına hız vereceğim demek aslında ben önemsemiyorum demek bir anlamda ya, kaya gazından e, bahsediyor yani nedir kaya gazı? fracking denen işte kaya çatlatma yöntemiyle dünyadaki en zararlı olduğu tespit edilmiş ve artık birçok yerde de önlenmesine, yasaklanmasına gidilen bir yerde sayfa 133'te görüyoruz ki bu mutabakatname metninde Kaya Gazı'na yatırım yapacağız diyorlar mesela. Burada bir tuhaflık yok mu? Ee, çok tuhaflık var. Yani aslında metnin mantığında sizin söylediklerinizden yola çıkarak e, ifade ediyorum. Hakikaten çok çok tuhaflık var yani bir yandan iklimle mücadele e, iklim konusunda mücadeleden bahsedip öte yandan işte mesela fosil yakıt konusundan hiç bahsetmemek. Onlar e, yeni kaynaklar arayacağını yeni gaz e, yatırımları yapacağını belirtmek e, bunlar garip aynı zamanda mesela suyla da ilgili yani su, sudan bahsediyorsanız suyu su, su olarak anlatamazsınız. Evet, evet. Tarım olarak anlat. Tarımı söylemeniz lazım. Mesela suyun %75'i tarımda tüketiliyor ve siz bu tarımı nasıl değiştireceksiniz ki suyu koruyasınızı konuşmamız lazım bizim. Aynen. Evet. O, yani... Onlar çok bölük pörçük gene tarım meselesinde giriyor. Mesela atık suları arıtarak tarımsal sulamada kullanılmasını yaygınlaştıracağız gibi gibi işte su kanunu çıkaracağız Ama vesaire. Işte, de, problem Bizim zaten problemimiz sulu tarımla daha hmm. çok su vererek hmm. çözeceğimiz bir problem yok bizim. Dönüştürücü olarak. bir şey evet yani mesela lityum nadir toprak elementleri başta olmak üzere önümüzdeki dönemin yeni ve kritik sanayi ham, ham aranması üretimi ve değerlendirilmesine yönelik hem yurt içi araştırmalara hız verecek yurt dışı yatırımları da destekleyeceğiz diyor ne demek tam bilemiyorum yani genel bir yaklaşımda e, gerek iklim krizine ekolojik krize, biyoçeşitlik krizine e, bir kriz olarak dünyanın önündeki canlılar alemin önündeki en büyük yani yok oluşa götürme, götürecek olduğu söylenen bu durumda sayısız yazı var ve işte biraz önce de Greta Thunberg'in kitabına değinmeye çalıştım bir cümle oku, okuyarak bütün yani toplumun bütün kesimlerinde başta siyasi kesimler olmak üzere politikacılara duyurulması ve anlatılması gereken temel mesele bu bir kriz vardır ve Greta'nın dediği gibi en büyük sorun Greta Thunberg'in söylediği gibi krize krizde diyememek yani krizin farkında olmamak ve farkında olmadığımızın da farkında olmamak en önemli çiftte sorunumuz iç içe yaşadığımız sorun dediği Tam da bu gibi geliyor bana. Yani burada bir büyük krizin içinde olduğu yok oluşa götürecek olan ve çok. He daha bu sabah okuduğumuz haberlerde Avrupa'nın durumunu deniz seviyelerinin beklenenin çok üstünde e, deniz taşmalarının seviyelerinin yükselmesi sonucunda. Bangkok'un mesela tümüyle şey, yani İstanbul'u söylememişler ama yani iki buçuk kat daha tahmin edilenden neredeyse iki gün dört kat daha çok alanı sular altında bırakacak. Bu gibi geleceğimize ilişkin kritik, krizsel yaklaşımlara rastlamıyoruz bu altılı masa programının mutabakatında ki e aslında mesela iklim, fosil yakıt gibi mesela pek çalışmadıkları çok belli. Su meselesine biraz daha kafa yormuşlar ama yani şimdi hmm. biraz daha baktıkça ayrıntılı şeyler var mesela bunlar. Bir kısmı şu, şu okuyacaklarımı bunlar hareketin yani su meselesine dikkat çeken ekoloji hareketin talepleriydi. Kaçak ve sızıntıların tamir edilmesine yönelik yatırımlar. Mesela bu kaçak meselesi önemlidir aslında Hı -hı. su açısından. Evet. Atık suların arıtılarak tarımsal sulamada kullanılması. Banyo mutfakta kullanılan gri suların evet. yeniden kullanılması. Mesela bu da önemli bir şeydir. Tarım ve peyzaj alanlarında damlama ve yağmurlama sistemlerine geçilmesi az evvel. Yücel'in bahsettiği sorun ona dair de bir şeyde bulunmuşlar tarımda sulama amacıyla kullanılan artezyan kuyularının bilinçsiz şekilde açılmasının önüne geçilmesi diyor sanayi için su ayak izinin hesaplanması çamaşır bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarda su tasarrufunu önleyen ekolojik ürünlerin teşvik edilmesi e, tuzlu suyun arıtılması demiş İşte bu tam tersi bir şey evet, aslında mesela burada mesela. Bir gene bir çelişme bu evet. aymazlık demeye dilim varmıyor zaten ama yani atık su ya bunu, bunun ekoloji bir çözüm olduğunu düşünüyoruz çözüm olduğunu düşünmek bence şey ve aynı şekilde mesela işte bu çat kaya çatlatma yönteminin yani Kaya gazından bahsedilmesi Bütün şeyi, mantığı tamamen Tersine yatırıyor bence Düşürüyor yani kaya çatlatma Yer yüzündeki en zararlı Şeylerden biri olduğu tespit edilmiş Bilimsel olarak bir şey artık Yani hmm. onlardan bahsedilmesi Ve biyokütleden bahsediyor Mesela bir yerde evet. ee, Onun... Bu arada Yücel bu seni ilgini çekecektir Gölleri besleyen su Kaynakları üzerinde kurulu Su depolama işlemlerini durdurup Göllere temiz su girişi sağlayacağız ya. Bu küçük barajları kastediyor diye düşünüyorum evet. ama emin de değilim. Bunların kaldırılmasından mı söz ediyor acaba? Yani ya... rüzgar enerjisinden, güneş enerjisinden, yenilenebilir enerjiden daha Jacobson'un yeni kitabından ve araştırmalarından yeni bahsetmişti. Yenilenebilir enerji sistemlerinden yeterince bahsedilmeyen bir ekoloji şeyinden çok kuşku duymak lazım yani. Bomba madde derin deşarj projelerinden vazgeçeceğiz artık. <gülüyor> Sonunda çıkış evet. söz etmişler. Evet nihayet. <gülüyor> evet ee, yani. Ne? Ya çok böyle insanın söyleyeceği çok cümle gelip geçiyor evet. aklında. Her maddede yani iyi de falan oluyor insan ha. ama e, işte bir bütünlük yok. Bir bütüncül yaklaşım, bir bütüncül ha. bakış. Yok. Ee, peki biyolojik çeşitlilikle ilgili herhangi bir şeyden bahsediliyor mu? Baktım ona da yok. <gülüyor> yani şu anda Türkiye'de biyolojik çeşitliliğimizin yaklaşık %70'ini kaybetme riskiyle karşı karşıyayız bu arada. Yani biz bu kayıpları yaşadıktan sonra insana dair hiçbir şey üretemeyeceğiz neredeyse. Yani o kadar hayati ve o kadar önemli bir konudan bahsediyoruz. Ama evet öte yandan e heyecanlı yani şey şeyler de var mesela. Yani... Bir... Senin söylediğin şey beni çok heyecanlandırdı. Hani barajlar yıkıp göllere su vereceğiz diyorlarsa bu, bu aslında su politikası. Bir büyük bir şey değil mi? Çok <gülüyor> köklü bir değişiklik demek mesela. Evet. Hasan de yani... yıkacaklar mı diyoruz? Ee, Hasan Keyfi'yi <gülüyor> muhtemelen yıkmazlar ama şöyle bir şey var. bu aslında... Kuruyan göller falan var ya, göller bölgesi vesaire herhalde orada. 70 oraları. yıllık politikasını yıkmak demek aslında kalkınma politika politikasını yıkmak demek. Evet. Bence bu da farklı söylemişlerdir. Evet böyle yani bitiyor maalesef ama biyoçeşitliğe tekrar baktım. Bir yerde geçiyor biyoçeşitlik merkezi. Teknolojik üst filan arasında bir de biyoçeşitlik merkezi kurulmasından bahsediliyor. <gülüyor> Tohum ve gen kaynakları teknolojileriyle. Bir de bakayım nerede son olarak eee sulak alanların yönetim planlarını iklim krizi, su fakirliği, biyoçeşitlilik gibi öncelikleri gözeterek oluşturacağız diyor. Oluşturacağız diyor ama yani bunlar son derece üstü kapalı maddeler gibi geliyor bana. Neyse bunların tartışmaya herhalde daha epey devam etmemiz gerekiyor. Süreyi de bitirdik. Ama konuşulacak maalesef çok şey bırakılmış geriye gibi geldi bana. Heh bitirebiliriz Peki. herhalde programı. Evet. Sonunda... Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.